Selamun Aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nautu billahi min şururi anfüsina ve min seyyati amalina men yehdihillah felamudilla ve men yudlil felahadiyela ve neşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike lah ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu ama بعد, fayyâ ibadallah, ittakulla bâtihu, inna ma allah ma'al lâzîne ittakû, velâzînehum muhsinûn. Kâl Allâhü Taala azza wa jalla fi kitâbihi l-karîm, l-râhumanî l-râhiim. Yâ iyya lâzîne âmanû, kütbe aleykumü kema kütbe aley min kablîkum, lâllakum ittakûn. Sadakallahu'l azim. Ve kallellahu teala fi ayetin akher. Estauzu billahi len yenalallahu luhum havaladima'uha ve lakin yenaluhu't takva minkum. Sadakallahu'l azim. Ve kallellahu teala fi ayetin akher. Ve nefsin ve massaha fe elhemaha fujurha ve takvaha. Sadakallahu'l azim. Evet, e, muhtemel müminler okumuş olduğum ayetlerde birinci ayet Bakara suresi 185. ayette Cenab-ı Hak, ey iman edenler size oruç farz kılındı. ümit edilir ki bu oruç sayesinde takvaya ulaşırsınız e, denilir. 183. ayet. Evet. E, ümit edilir ki, bu oruç sayesinde takvaya ulaşırsınız. Diğer okuduğum Haç Suresi 37. ayette, kurbanla ilgili sizin kestiğiniz hayvanların etleri, kanları Allah'a ulaşmaz. Sizin takvanızdır Allah'a ulaşacak olan denilir. Diğer okuduğum Şems Suresi 7 ve 8. ayetlerde, nefse ve onu tesviye eden Allah'a and olsun ki feelhemaha fucuruha ve takvaha o insanın nefsine takvayı da fucuru da Allah ilham etmiştir. Yazmıştır denilir. Evet sevgili kardeşler. Hutbenin de temel esası kişilere takvayı hatırlatmaktır. İttakullaha ve atıu. Allah'tan korkun, takva sahibi olun ve ona itaat edin. İn Allaha ma'al zelîne tekev ve zelîne hum muhsinun. Hutbelerde devamlı hatırlatılan ayeti kerimedir. Ee, Allah muhakkak takva sahipleriyle beraberdir ve ihsan sahipleri yani yaptığı işi en güzel şekilde yapmaya çalışanlarla Allah beraberdir buyrulur. Nedir takva? Önce takva ne değildir'den başlayarak takvayı kısaca izah etmeye çalışayım. Tevhid gibi, ilim gibi, cihat gibi, emri bil maruf gibi dinin birinci derecede önem verdiği hususları ihmal ederek yapılmayınca günah kabul edilmeyen vazifeleri bolca yapmak takva değildir. Yani e, Allah'ın hesaba çekmeyeceği bazı nafile ibadetleri e, ihmal etmeyip onları sık sık yerine getirmek e, takva kabul edilemez. Yine dünyaya önem vermeyip onu tavutlara terk edip kendisinin e, güya ahiret işleriyle uğraşması takva değil e, tümüyle görevini e, halifelik görevini ihmal etmektir. Efendim dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek diyerek izzetinden fedakarlık yapmak e, ve edilgen sömürülmeye müsait hale gelmek takva değildir. Zillete ses çıkartmamak e, ve bunun adını sabır koymak zillete dayanmayı sabır koymak takvayla uzaktan yakından alakası olmayan husustur bir lokma bir hırka anlayışına sahip olmak dünyadan el etek çekmek tabi ki takva değildir ya da kandil geceleri gibi ramazanın bazı zamanları gibi vakitlerin bazılarında Allah'a ibadet etmeyi diğer başka zamanlarda da tümüyle dünyevileşmeyi öne çıkartmak takva değildir Yine şirk gibi, küfür gibi hususları önemsememek, bazı küçük yanlışların üzerinde aşırı şekilde durmak takva değildir. İlimsiz, Kur'ansız, cihatsız bir takva olmaz. Bu anlayışlar takva kabul edilemez. Tağutları reddetmeden, Allah'a isyan edenlere isyan etmeden takva olmaz. En müttaki, en takvalı Allah Resulü'ydü. Bizim de ona benzediğimiz, ona ittiba ettiğimiz oranda takva sahibi olacağımız unutulmamalı. Peki nedir takva? Takva bir ürpertidir, bir korkudur, bir endişedir, bir sakınmadır, bir korunmadır. Ama Türkçe'de tam karşılığı olmayan bir korkudur. Korku ama alelade bir korkudan çok farklı olan bir korku. Allah sevgisini yitirme, endişesi duymak. Bu anlamda bir korku. Sevgi ağırlıklı bir korku. Alelade korku insanı sevgiye, saygıya götürmez. Hastalıktan korkarız ama hastalığa sevgi ve saygı duymayız. Ee, yani yani vahşi bir şeyden korkar gibi, zarar verecek bir şeyden korkar gibi korkmak değil, sevgiyi yitirme endişesi duymak, sevdiğimiz şeyleri sakınmak, kaybetmekten endişe duymak, gözümüz gibi korumak diye ifade ettiğimiz sevgi ağırlıklı bir korkudur. Yani imanı korumaya gayret etmektir takva. Allah sevgisini korumak, gözetmek ona hiçbir zarar verecek unsurlara karşı aşırı tedbirli olmak demektir. İnsanın korkmaya ihtiyacı vardır. Ama böyle güzel, tedavi edici, fayda verici korkulara ihtiyacı vardır. İşte bu korku ihtiyacımızı takva ile Allah'a yöneltmezsek, o zaman insanlardan korkarız, devletten korkarız, Karanlıktan korkarız, mümkün farelerden, böceklerden korkarız. O korku ihtiyacımızı böyle lüzumsuz abur cubur şeylerle tatmin etmeye kalkarız. O güzel, sağlıklı ve bünyeye her yönüyle faydalı Allah korkusuna, takvaya sahip olmayan kimsenin o korku ihtiyacı mümkün ki rüyalarında kabus görülerek kendisine tatmine ulaştırmaya yöneltecektir. Tabii o korku yer yer rahatsız edici korkuya dönüşecektir. Yer yer yasak korkularla kendi bünyesini korkuyla donatacak. Olmadı korku filmleri seyretme ihtiyacı duyacak. Daha olmadı böyle tehlikeli korkular jumping vesaire gibi şeylere heves edecektir. Yani korku bir ihtiyaçtır. Bunu takva ile bu ihtiyacımızı e, gidermemiz bizim sağlıklı bir manevi ve maddi bünyemiz açısından çok mu çok önemlidir. E, bu takvaya sahip olmazsa insan e, dediğimiz gibi başka korkularla e, sarılır ve korktukları da genellikle başına gelmemiş olsa bile başına gelmiş gibi o onun acılarını duyacaktır. Takva üç kısımda mütalaa edilir. Birisi küfür ve şirkten sakınmak, ikincisi haramlardan uzaklaşmak, üçüncüsü de şüpheli şeyleri terk etmek. Üçü de takva ile alakalıdır. Efendim takva haramlara giden, küfre giden yolda aşırı ihtiyatlı olup tedbirli davranmaktır. Bunun tersi fücurdur ki e, fücur yırtmak demektir. Takva elbisesini giymeyip onu yırtmak. Takva da bir elbiseye benzetilir Kur'an'da. Ve libasut takva zâlike hayr. Takva elbisesi işte en hayırlı olan budur denilir. Araf suresi 26. ayette. Evet. Yani takva bir haya perdesi şeklinde değerlendirilmiş. O olmayınca insanın tüm güzelliğinin yitirileceği bir çıplak ve çirkin hale geleceği düşünülmüştür. Elini, belini, gözünü, gönlünü haramlardan korumaya çalışmaktır e, takva. E, i̇nsan kulluk için yaratılmış, kulluk da e, Allah'a takvasını insanın artırması için emredilmiştir. Ya yuha naso bu do halakakum ve lazina min kablikum la alakum ayetinde ifade edildiği gibi ey iman edenler ey insanlar Allah'a kulluk yapın ki sizi yaratan e, odur sizden öncekileri yaratan da odur böylece takva sahibi olasınız. Yani ibadet etmemiz kulluk yapmamız takva ölçüsüne e, atfedilir. Orucu niye tutuyoruz diye sorulursa takvamızı artırmak için takva sahibi olmak için tutuyoruz. Allah o şekilde emretmiş kurbanı niye kesiyoruz takvamız Allah'a ulaşsın diye kesiyoruz Allah'a sevgimiz, Allah'a karşı e, ittika bilincimiz sakınma ve korunma anlayışımız kurban vesilesiyle e, değerlendirilsin diye. ibadetleri yapmak sebebimiz de odur ve insanlar birbirleriyle iyilikte ve takvada yardımlaşmak e, emriyle muhataptırlar ve ta'vanu bir rivet takva, Maide suresi ikinci ayette iyilikte ve takvada yardımlaşın, günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın denilir. O yüzden ameller takvayı gerçekleştirmek içindir, ölünceye kadar da bu takvayı daha üst seviyeye yüceltmek hepimizin görüdür, göre görevidir. Sevgili kardeşler, takva aslında anlatılmaz. Takva yaşanılır, hal diliyle gündeme getirilir. Dolayısıyla takvayı dille anlatmaktan öte beden dilimizle, örnek bir yaşayışımızla anlatmak aslında en önemli görevimizdir. Bütün peygamberler takvayı emretmişlerdir insanlara. Bütün ümmetlere takvayı vasiyet olarak, tavsiye olarak gündeme getirmişlerdir. Mesela değişik peygamberlerin şu ifadeleri Kur'an'da tekrar edilir. İnni, le, i̇nni leküm rasulun emin fette ve atiun. Ben sizin için güvenilir bir elçiyim. Ee, takva sahibi olun. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Takva itaati de gerektirir. Ee, i̇taatsiz bir takva olmaz. Takva genel bir hedeftir. Bütün e, emirler, şeriatın tavsiyeleri takvayı gerçekleştirmeyi sağlar. Takva, içimizdeki bir polistir. İçimizdeki vicdanın adıdır. Dolayısıyla insan takva sahibi olmazsa onu frenleyecek hiçbir güç olmaz. Yani Allah korkusu, Allah'a vereceğimiz hesap, yani takva bilinci bizi bütün kötülüklerden uzaklaştıracak bir fren görevi üstlenir. Şair öyle der, ne irfandır ahlaka yükseklik veren, ne vicdandır, fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Dolayısıyla erdemli olmak, ahlaklı ve faziletli olmak ancak Allah korkusuyla alakalıdır. Kur'an fettekullâhe ve Ati'u uh der, Allah'tan ittika edin, ondan sakının ve ona itaat edin. Evet, itaatsiz takva olmaz dedik çünkü. Üstünlük ölçüsü Kur'an'a göre e, takva sahibi olmaktır. İnne ikrameküm indallahi etkâkum buyrulur. Hucurat suresi 13. ayette. Sizin Allah yanında en ekreminiz, en faziletliniz takva sahibi olanınızdır. Tabi takva sahibi olmak için asgari düzeyde ilim sahibi olmak ve cihat ehli bulunmak da gerekir. Kuranda diğer fazilet olarak ilim ve cihat vurgusu söz konusudur. En iyi azık ahirete götüreceğimiz, buradan toplamak zorunda olduğumuz azık takvadır. Feinle zadit takva ve tezevvedül feinle zadit feinle hayra zadit takva. Azıklanın azık toplayın, en hayırlı azık takvadır buyurulur istikbala yani ahirete yatırım takvadır. Allah e, takva sahipleriyle hep beraber olacaktır. E, Allah'ın sevdiği, dost kabul ettiği velilerinin temel özelliği takva sahibi olmalarıdır. Ela inne evliya <gülüyor> Allahi la havfun aleyhim ve lahum yahzenun. Allah'ın dostlarına korku da yoktur, üzüntü de yoktur. Ellezina amenu ve kanu yettekun onlar iman eden ve takva sahibi olan kimselerdir denilir. Dolayısıyla ne kadar takva sahibiysek Allah'ın o kadar sevdiği dostuyuz, velisiyiz. Peygamberimiz kalbini işaret ederek et takva hâhûnâ diye üç defa tekrar etmiştir. Takva kalptedir, gönüldedir. Yani ne sarığın uzunluğunda ne sakalın boyundadır ne cübbede, ne kıyafettedir. Şekilsel özellikler kişinin ruhunun güzelliğini gösterdiği oranda değer bulur ama takva dışta değil içtedir. İnsanın Allah'a karşı duyduğu huşuda, ona karşı yöneldiği kullukta, ona arz ettiği ibadetlerinde ve gönülden duyduğu huşudadır takva. Takva sahiplerine Allah neler verir? Sünnetullah olarak Kur'an'da vurgulanan e, takva sahiplerine verilen hususlar bir Allah müttakilere takva sahibi olanlara e, çıkış yolları verir. E, problemlerine çözüm hem kendi problemlerine çözüm nasip eder hem başkalarının problemlerine çözüm gösterecek e, Furkan özellikleri verir. Furkan hakla batılı iyiyle kötüyü ayırt edebilecek bir anlayış demektir. Allah'ın lütfettiği husustur. Yine güzel ve temiz rızıklarla takva sahiplerini Allah dünyada da ne yapar? Rızıklandırır. Hiç ummadığı yerden onları rızıklandırır der. Yine amelleri ıslah eder, ıslah edecek ameller verir. Düzeltilmesi, hayırlı olması amellerin takva sahip sayesinde mümkündür. Eğer mücadele ve savaş içindelerse Allah takva sahiplerine yardım eder. İktisadi refah ve bolluk verir. Ecri hem dünyada hem ahirette sunulur. Allah takva sahiplerinin işlerini kolaylaştırır. Onlar korku ve üzüntü duymazlar. Takvayı nasıl elde ederiz? Bir, şirkten sakınmadan takva elde edilmez. Şirk ve küfürden tümüyle uzaklaşmak. Ee, böyle olma ihtimali olan şüpheli şeylerden bile kaçınmak zorundayız. Ee, kalbin selim olması e, selim olması içinde e, nefsin teskiye edilmesi, günahlardan arınması, tövbe etmesi e, dünyevi rahatlıktan e, uhrevi rahatlığı daha öne çıkartması e, gerekir. İsyanlardan kaçınmadan e, takva eriş, takvaya erişilmez takvayı elde etmek için Kur'an şu görevleri bizim üzerimize yükler takvayı elde etmek için bir Kur'an okumak lazım düşünerek, anlayarak hayatımızda tatbik etmeye gayret ederek Kur'an'la haşır neşir olacağız inşallah iki e, bize Kur'an'dan önce iman verildi diyen e, asabın ifadesi gibi Kur'an'dan nasip almak için e, imanımızı ne yapacağız? Devamlı güçlendireceğiz. Gece namazlarıyla, e, tövbelerimizle, istiğfarımızla, e, manevi e, özelliklerimizle e, takvamızı artıracağız. Kur'an-ı Kerim, müttakilere hidayet olduğunu ısrarla vurgular bilirsiniz. Yine hidayete bağlı olarak takva sahiplerine Allah bağışlarda bulunur. O yüzden hidayeti takvanın olmazsa olmazı olarak görmemiz icap ediyor. Farzları ifa etmek, şüpheli şeylerden sakınmak, sünnet ve nafileleri yerine getirmek takvayı artıran özelliklerdir. Onu da unutmayacağız. Namazında huşu sahibi olan, boş ve yararsız şeylerden yüz çeviren, zekatlarını veren, iffetlerini koruyan, emanetlere riayet eden söz verdiklerinde sözlerinde duranlar takva sahibi ve felaha kurtuluşa eren müminler olduğu Müminin Suresi'nde ifade edilir. Evet. O yüzden sevgili kardeşler bu Ramazan'da takvamızı biraz daha artırmanın yollarına gidelim. Allah'a karşı sevgimizi ve ee, onun azabından duyduğumuz endişeyi e, ispat edecek güzellikte inşallah yaşamaya çalışalım. Ee, i̇badetler takvayı artırır. İbadetlerimizi sorumluluk şuurumuzu yerine getirecek şekilde yerine getirelim. Allah'a daha yakın olmak için e, gönlümüzün Allah'la beraber olması icap eder. İnşallah bugünleri daha bir fırsat bilerek e, takvamızı artırmaya Allah'a daha yaklaşmaya e, gayret etmek için e, Ramazanı fırsat bilelim inşaAllah. Ramazannız e, takvamızı artıracak ibadetlerle coşkuyla e, güzel faaliyetlerle inşaAllah değerlenir ve e, bunları bir e, fırsat olarak e, sevap hanemize geçirmiş oluruz e, Elane Ahsen el kelam ve ebla Nizam Kalamullahil Malikil Azizil Alim kema kale Allahu tebaraka ve teala fil kelam ve iza kur'el kur'an festimu ola ve la'allekum turhamun auzu billahi bismillahirrahmanirrahim inned din indellahi'l islam sadakallahul